Hristiyan dünyasıyla Müslüman dünyası arasında karşılaştırılmalı tarih uygulaması yapılsa, bir yanda uzun süre hoşgörüyü tanımamış, içinde açıkça totaliter eğilimler taşıyan ama yavaş yavaş bir açıklık dinine dönüşen bir din, öte yanda ise açıklığı içinde barındıran ama yavaş yavaş hoşgörüsüz ve baskıcı hareketlere doğru sapan bir dinin ortaya çıktığı görülür. Akdeniz'in etrafında yüzyıllardan beri, biri kuzeyde, öteki güneyde ve doğuda iki uygarlık alanı yan yana yaşar ve birbirleriyle çatışır. Ben bu bölünmenin oluşumu üzerinde fazla durmayacağım. Ama tarihten söz ederken her şeyin bir başlangıcı, gelişimi ve sonunda bir bitimi olduğunu hatırlatmak hiçbir zaman yararsız değildir. Roma döneminde Hristiyan, Yahudi ya da Müslüman olan bütün bu bölgeler aynı imparatorluğa aitti. Suriye, Orta Avrupa'dan daha az Romalı değildi ve Kuzey Afrika, kültürel açıdan Kuzey Avrupa'dan açıkça çok daha fazla Yunan-Roma uygarlığına bağlıydı. Durumlar peş peşe tek tanrılı, iki fetihçi dinin ortaya çıkmasıyla kökten değişti. 4. yüzyılda Hristiyanlık, Roma İmparatorluğunun resmi dini oldu. Hristiyanlar yeni inançlarını, vaaz, dua ve din şehitlerini örnek göstererek, Hayranlık uyandıracak derecede yaydıktan sonra otoritelerini pekiştirmek ve kendilerini tamamen kabul ettirmek için iktidar silahını alabildiğine kullanarak eski Roma dinini yasa dışı ilan ettiler. Son paganları da sürgün ettiler ya da öldürdüler. Çok geçmeden Hristiyan dünyası imparatorluğun sınırlarına kadar uzandı. Ama sınırlar da gitgide daha belirsiz olmaya başlamıştı. Roma, 5. yüzyıldan beri Eski el yazmalarda söylendiği gibi barbarların darbeleriyle düşecekti. Doğunun başkenti Bizans bin yıl kadar daha yaşadı. Ama imparatorluğu yeniden eski haline getirme girişimi bambaşka bir yöne kaydı. Bir dönem İtalya, İspanya, Kuzey Afrika'da terk edilen yerlerin büyük bir kısmını ele almayı başarsalar da bu zahmet boşuna oldu. Girişim umutsuzlukla sonuçlandı. Generaller yeniden fethedilen eyaletleri savunacak çapta çıkamadılar. Büyük Roma İmparatorluğu artık yeniden doğamayacaktı. Akdeniz bir daha asla tek bir otorite altında toplanamayacaktı. Barcelonalılar, Lyonlular, Romalılar, Trabluslular, İskenderiyeliler, Kudüslüler ve Konstantinopolisliler dileklerini bir daha asla tek bir hükümdara iletemeyeceklerdi. Bir süre sonra İslam peygamberi Hazreti Muhammed doğdu. İmparatorluğun sınırları dışında ama o kadar da uzakta değil. Muhammed'in doğduğu Mekke ile Roma dünyasındaki Şam arasında sürekli bir kervan hattı vardı. Ortaya çıkışı karmaşık, kavranması olanaksız yasalara dayanan İslamiyet'in bildirisinin oluşturduğu mistik ve dini olguyu açıklamak istememekle birlikte o dönemde politik açıdan yeni bir gerçekliğin ortaya çıkması için uygun bir boşluğun olduğu kesindir. Bir süre önce Roma İmparatorluğu'nun gölgesi ortadan kalkmıştı. Bu yüzden pek çok halk kendini özgür ve öksüz bulmaktaydı. Germen kabilelerinin Avrupa'ya yayılarak, Saksonya ya da Frank Krallığı adını alacak toprakları ele geçirmelerini sağlayan bu boşluk, aynı şekilde Arabistan'daki kabilelerin de çöllerinin dışında ilginç bir çıkış yapmalarına olanak sağladı. O zamana kadar tarihin kıyısında yaşamış olan bu bedeviler, birkaç on yıl içinde İspanya'dan Hindistan'a kadar uzanan uçsuz bucaksız bir alanın hakim olmayı başardılar. Hepsinde de şaşılacak derecede düzenli, başkalarına görece saygılı ve boş yere aşırı şiddete başvurmadan yaptılar bunu. Bu fetihleri barışçı bir ilerleyiş olarak sunma ya da İslam alemini bir özgürlük cenneti olarak göstermek düşüncesinde değil, ama o çağlara bakıldığında, Davranışları değer kazanmakta. Ayrıca İslam'ın kontrolünü elinde tuttuğu topraklarda, İslam'ın ilk yüzyılında geleneksel olarak öteki tek tanrılı dinlere mensup kişilerin varlığıyla uzlaştığına hiç kuşku yok. Fakat bu sadece birkaç on yıl sürebilmiştir. Bana karşı çıkanlar, hal şimdi böyleyken, geçmişteki birkaç on yıl süren hoşgörüyü övmek neye yarar diyeceklerdir. Haklılar. 14 yüzyıllık İslam tarihinde sadece 20-30 yıl hoşgörüyle geçtiyse bunun bir anlamı yoktur. Bugün rahipler boğazlanıyor, entelektüeller hançerleniyor ve turistler taranıyorsa, İslam'ın 20-30 yıl hoşgörülü olduğunu bilmek kötü bir avuntu oluyor. Ben geçmişi hatırlarken günlük haberlerin Cezayir'den, Kabil'den, Tahran'dan ya da İslam dünyasının diğer bütün coğrafyalarından, Gelen haber ve görüntülerle her gün suratımıza fırlattığı vahşeti hiçbir şekilde örtmeye çalışmıyorum. Benim amacım bambaşka. Nereye varmak istediğim bilinsin diye bunu açık açık belirtmeyi tercih ediyorum. Benim mücadele ettiğim ve daima edeceğim şey, bir yanda her zaman için modernizmi, özgürlüğü, hoşgörü ve demokrasiyi taşımaya yazgılı bir din, Hristiyanlık, öbür yanda ise en başından beri despotizme, ve karanlıkçılığa adanmış başka bir din, Müslümanlık olduğunu ileri süren düşüncedir. Bu tehlikeli bir düşüncedir. Atalarımın dinini asla inkar etmedim. Bu aidiyetimi de üstleniyorum. Ve hayatım üzerindeki etkisini kabul etmekte tereddüt etmiyorum. 1949 doğumluyum. Temel olarak hoşgörülü, diyaloğa açık, kendini sorgulamayı bilen tek bir kilise tanıdım. Ve dogmalara karşı hala kayıtsız, bir takım tavır almalara karşı... Hala kuşkucu isem de bana aktarılan bu aidiyette bir zenginlik ve bir açıklık görüyorum. Hatta kendime kilisenin gözünde inançlı bir insan olarak kabul görüp görmediğimi bile sormuyorum. Benim gözümde inançlı bir insan sadece bazı değerlere inanan kişidir. Ve ben bunları tek bir değerde özetledim. İnsanoğlunun onuru. Gerisi mitoloji ya da umutlardan başka bir şey değil. Benim dinim insanoğlunun onurudur. Bütün bunlar bugün bana kilisenin gidilebilir göründüğünü söylemek için. Eğer 100 yıl önce doğmuş olsaydım, ilerleme düşüncesine, özgürlük düşüncesine, iflah olmaz biçimde ayak direğini, bir daha hiç değişmemecesine, yobazlık ve değişim düşmanlığı yolunu seçtiğini düşünerek herhalde ona sırt çevirirdim. Bu yüzden insan ve kurumların davranışlarını tarihi bakış açısından değerlendirmek önem taşıyor. Ben pek çokları gibi Müslüman dünyasında gördüklerim ve işittiklerim karşısında ürküntüye kapılıyorum. Hiçbir din hoşgörüsüzlükten soyutlanmış değildir. Ama bu iki rakip dinin bir bilançosu yapılacak olsa, İslam hiç de fena görünmez. Eğer atalarım, Müslüman orduları tarafından fethedilen bir ülkede Hristiyan olmak yerine, Hristiyanlar tarafından fethedilen bir ülkede Müslüman olsalardı, onların inançlarını koruyarak 1400 yıl köy ve kentlerinde yaşamaya devam edebileceklerini sanmıyorum. Gerçekten de İspanya'daki Müslümanlara ne oldu? Ya Sicilya'daki Müslümanlara? Yok oldular. Şu an hepsi Hristiyan. İslam'ın ilk yıllarında öteki dinlerle yan yana yaşama konusunda dikkate değer bir yatkınlık görülür. Yüzyıl yıl öncesine kadar İstanbul'un nüfusu içinde başlıca Rumlardan, Ermenilerden ve Yahudilerden oluşan Müslüman olmayan bir çoğunluk bulunuyordu. Aynı dönemde Paris'te, Londra'da, Viyana'da ya da Berlin'de nüfusun yarısının Hristiyan olmayanlardan, Müslüman ve Yahudilerden oluşabileceği düşünülebilir miydi? Bugün ise durum tam tersi. Hristiyanlar Müslümanlara hoşgörülü yaklaşıyor, Müslümanlarsa tam tersini yapıyorlar. Bugün Suudi Arabistan'da Hristiyan bir kitlenin bulunabileceğini düşünüyor musunuz? Hiçbir yargıda bulunmuyorum. Ben sadece Müslümanlığın tarih boyunca diğer dinlerle yan yana birlikte yaşama ve hoşgörü uygulamasının var olduğunu saptıyorum. Bu hoşgörünün beni tatmin etmediğini hemen eklemek istiyorum. Ben hoşgörüyü arzu etmiyorum. İnançlarım ne olursa olsun her türlü hakka sahip bir yurttaş olarak görülmek istiyorum. İster Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede Hristiyan ya da Yahudi, ister Hristiyan ve Yahudiler arasında bir Müslüman, Hatta hiçbir dine bağlı olmadığını ilan eden birisi de olsam ben eşitlik istiyorum. Kutsal kitaba yani İncil'e inanan cemaatlerin Müslümanların koruması altına alınması gerektiği düşüncesi bugün artık kabul edilemez. Bir alt kimlik, alçaltıcı bir statüdür. Hiçbir dinin başka bir dini korumaya ihtiyacı olmamalı. Toplumsal eşitlik gerçek hoşgörü bu şekilde olur. Ama kıyaslanabileni kıyaslamak gerekir. 1600'lü yıllarda Amsterdam'da, bir süre sonra da İngiltere'de bizim bugünkü vicdan özgürlüğü kavramımıza daha yakın bir başka tutup uç vermeye başladı. 1700'lü yılların sonlarında da Fransa'da Yahudilerin kurtuluşu savunulabildi. Gene ancak 2. Dünya Savaşı yıllarında bilinen dehşetten sonradır ki, Hristiyan Avrupa'nın içindeki dini azınlıkların durumu anlamlı, ve artık geriye dönüş olmayacağını umut ettirecek biçimde düzeldi. Müslüman ülkelerde geçerli olan hoşgörü artık yeni ölçüklere uymuyordu. Tartışılmış, yenilenmiş, yeni durumlara uyarlanmış mıydı? Hayır. Hatta hoşgörü ilkelerinin, çağdaşlarımızın beklentilerine daha uygun bir doğrultuda yeniden değerlendirmek yerine Müslüman ülkeler bunu daha da geriye götürmeye başladı. Öyle ki Müslüman dünyası yüzyıllar boyunca özgürlüğün öncülüğünü yaparken son 200-300 yıllık süreden beri özgürlüğün en büyük düşmanı haline geldi. Burada Müslüman dünyası ile ilgili şu düşünceyi söylemek normal olacaktır. Müslüman dünyasının bugünkü hoşgörüsüzlüğü ilk 30 yılını boş bir anıya dönüştürüyor. Çizgileri belki zorlayarak ama çok az zorlayarak biraz daha ileri gideceğim.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 Bu iki tek tanrılı dinin içinde de sapkın, bölücü ya da din düşmanı olarak görülenlere neler yapıldığını düşünebiliriz. Ben İslam ve Hristiyanlığı bu iki dini incelerken aklımı kurcalayan tek bir soruyla karşılaştım. Neden evrim gerçi batıda bu kadar olumlu gelişti de Müslüman devletler ondan bu kadar korkarak kaçtı? Müslüman eğitim sistemleri evrimden korktu ve kaçtı. Uzun bir süre hoşgörüsüzlük geleneği olan Ötekiyle yan yana yaşamaktan her zaman rahatsızlık duymuş olan Hristiyan batı ifade özgürlüğüne saygılı toplumlar ortaya çıkarabilmişken uzun zaman yan yana birlikteliği uygulamış olan Müslüman dünyası neden artık fanatizmin kalesi olarak görülüyor?